Halifeti Resulillah Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez'in geçen Ramazan'da bizzat yaşadığı ibretlik bir olay. Belarusya'nın başkenti Minsk'e bağlı köyünde bir camide teravih namazı kıldırıyor kendisi. Önde erkekler, arkada kadınlar namaza duruyorlar. Salavat getirilen kısımda ise erkekle kadınlı cemaattan ilahi formunda bir ses yükseliyor. La ilahe illallah Cebrail melekullah La ilahe illallah Mikail melekullah Şaşırıyor. Devam ediyor namaza. İkinci arada bu defa Azrail ve İsrafil'in isimleri zikrediliyor. Sonraki aralarda ise sırasıyla bütün peygamberler sayılıyor en son La İlahe illallah. Muhammed Resulullah sesleri yükseliyor ancak hemen ikinci mısra geliyor arkadan La İlahe illallah. Abdülhamid Halifeti Resulillah Mehmet Görmez Bey salavatlar bitti ama o anda ben de bittim diye anlatıyordu gözleri dolaraktan Neredeydim hangi zamandaydım şaşırmıştım Abdülhamit bizi daha çok şaşırtacağı benziyor